Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen ve kalan sorularla inşallah devam edeceğiz. Ve gelen sorularla inşallah. Öncelikle alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan alemden Rabbidir. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında Rabbimize hamdolsun. Allah bizi kendisine göre, kendi esmasına göre... Kendi razı olduğu gibi güzel yapan kullarından eyle inşallah. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in e, efendimiz ehli beytinin ve eshabın üzerine olsun. Ve ona tabi olan tüm müminlerin üzerine olsun efendim. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim evet. efendimiz hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim öncelikle Hüccetti köyünden Muhsin Gülören... <gülüyor> saygılarımla ellerinizden öperim. Bir sorum olacaktı. Bir insan dese ki bana tabi olun, ben sizi cennete götürürüm. Tabi olmayan da kaybederse bu ne kadar doğru olur? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabilalemin. Esselatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. وَاِلَا جَمِيلَ الْاَنْبِيَا۪ي وَاِلْمُرْسَل۪ينَ وَاِلَا جَمِيلَ اَوْلِيَا۪ي وَاَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِ الْعَالَم۪ينَ Kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Eğer biri bana tabi olun, cennete gidersiniz, yoksa kaybedersiniz derse, kendini peygamberin yerine koymuş olur. Kendini peygamber zannetmiş olur. Dolayısıyla haddini aşmış olur. Hiç kimse bu kelimeyi kullanamaz. Bu kelimeyi kullanabilecek bir tek Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. <gülüyor> Neden bir tek olur? Çünkü Allah bu emri yapmıştı. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahfiret etsin. Onun için... Geriye kalan bütün alim olsun, veli olsun, şeyh olsun, müçhid kamil olsun fark etmiyor. Hepsi Allah'ın Resulüne tabi olmayı davet ediyor. Gelin hep beraber Allah'ın Resulüne tabi olalım. Allah'a ve Resulüne itaat edelim der. Allah'ın Resulüne tabi olduğumuz kadarıyla, Allah'a itaat ettiğimiz kadarıyla Kazanırız, kazanmış oluruz. Ama hep beraber bana tabi olun yok. Onun için hiç kimse kendisine davet etmez, edemez. Biz mesela davet ederken ne diyoruz? Gelin hep beraber Allah'a ve Resulüne itaat edelim. Resulüne tabi olalım. Bu Allah'ın emridir. Gelin bana tabi olun demiyoruz. Gelin hep beraber Resulüne tabi olalım. Hep beraber kul olmaya. Allah'a abd olmaya çalışalım, ebedi hayatımızı kazanmaya çalışalım. Bununla beraber kim nerede kazanabiliyorsa yeri de orasıdır. Herkese ebedi hayatı lazım, Allah'ın rızası, dostluğu lazım. Herkese Allah'ın cemali lazım, Hazreti insan olmak lazım. Allah'a halife olmak, ayna olmak lazımdır. Onun için kim nerede kazanabiliyorsa yeri de orasıdır. Yoksa bana uymazsanız, tabi olmazsanız kaybedersiniz gibi bir kelime, büyük bir kelime. Bu kelimeyi söyleyen sınırı aşmış, hadini aşmış olur. Edebe aykırı bir kelimedir bu. Kim nerede kazanabiliyorsa, <gülüyor> kulluğu öğrenebiliyorsa, kulluğunu yapabiliyorsa yeri orasıdır. Orada olmalıdır. Herkesin fıtratı da bir değildir. Fıtratlar birbirine uymayabilir. Birinin fıtratı birine uygundur, ötekinin başka birine uygundur. Onun için kimin fıtratı da nereye uygunsa orada olması gerekir. Kulluğunu oradan öğrenir, hizmetini oradan yapar. Allah'ın rızasını kazanmak için orada çabasını, gayretini sarf eder, kazanır. Yoksa bana uyun, bana tabi olun demek edebe aykırı Resulullah Efendimiz'i Aşmak gibi bir sonuç doğurur ki, bu edeb aykırıdır. Onun için, ne diyoruz? Hep beraber Allah'a ve Resulüne itaat edelim, Resulüne tabi olalım. Eğer bizimle beraber yürümek istiyorsanız, buyrun hep beraber yürüyelim. Yok, nerede yürümek istiyorsan senin yerin de orasıdır. Bize düşen nedir? Kim olursa olsun ona yardım etmektir, ona destek olmaktır. Yani kulluğu öğretmektir, abdiyeti öğretmektir. Allah'ı sevdirmektir. Kulluğu üzerimizden göstermektir. Sadece dilin söylemesi yetmez. Biz kul olacağız. Bize bakınlar, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde ona tabi olmuş olur. Onunla gönül beraberliği olmuş olur. Onu sevmiş olur. Onun kulluğunu seviyor. Dolayısıyla gönlü onunla beraber olunca ona tabi olmuş olur. Onunla beraber yola koyulup yürümüş olur. Yoksa böyle Kendine davet et, gel, ben seni cennete götürürüm, yoksa kaybedersin, demek edeba aykırıdır. Kim olursa olsun o fark etmiyor. İster alim olsun, ister şeyh olsun, ister ben müşkid-i demiş olsun, o fark etmiyor. Analar, babalar da buna dahildir. Kendi evladımıza bile söylememiz gereken nedir? Bize düşen hep beraber... Allah'a itaat etmektir, Resulüne itaat etmektir, Resulüne de tabi olmaktır. Kul olmak için Allah bizden bunu istiyor. Kıyamet günü Allah bizi huzura aldığında bizi hesabı böyle sorar. Bana itaat ettin mi? Ayetlerime iman ettin mi? Resulümü kabul ettin mi? Örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul ettin mi? Resulüme tabi oldun mu? Yoksa ben falancaya uydum, filancaya uydum diye hesap veremeyiz, hesap verilmez. Ama hep beraber Resulüne tabi olduk dersek hesabı bizi vermiş oluruz. Allah'ın bizden istediği budur, soruyu da böyle sorar. Yoksa falancaya filancaya uydum, o öyle söyledi, onun için böyle yaptım, o böyle yapıyordu, ben de böyle yaptım dersek bu durumda hesabımızı veremeyiz, Allah sorar. Neden beraber Resulüme tabi olmadınız? Onu kabul edemediniz mi? Onu beğenmediniz mi? Demez mi? Evet, böyle bir cevap, yanlış bir cevaptır. Haddi aşan bir cevaptır. Sınırı aşan bir cevaptır. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza eylesin. Allah'a ve Resulüne karşı edepli olmak gerekir. Bize düşen hep beraber Allah'ın Resulüne tabi olmaktır. Onu örnek almaktır. Onun gönül hali nasılsa Günül harımızı onun günül harına benzetmektir. Bununla beraber onun yürüdüğü yolda adım adım onun izinde yürümektir. Ona tabi olmaktır. Başkalarına değil. Alimler de, ben şeyhim diyenler de, veliler de, müşrik hamiller de aynı şekilde böyle yapmalıdır. Eğer gerçek bir veli, gerçek bir müşrik hamili, gerçek bir alimse zaten öyle yapar. Kendine davet etmez. Resulüne. Tabi olmaya davet eder. Beraber tabi olalım deyip kendisi yapar. Hep beraber Resulüne tabi olunur, yürünür. Evet. Efendim İzmir'den İrfan Çetin. Selamun Aleyküm <gülüyor> hocam. Aleyküm selam. Bir insanın doğduğu yer yetiştirildiği inanış gibi faktörlerin farklılığı sınavımızı nasıl etkileyecek? Yani bir insanın Hristiyan ailede yetişmesi avantaj mıdır? Evet, mutlaka bu işin avantajları da vardır, dezavantajları da vardır. İman aileden, atalardan miras kalan bir şey değildir. Bilgi miras olarak kalabilir ama iman miras kalmıyor. Çünkü iman insanın kendi çabasıyla, gayretiyle, aklını kullanarak, iradesini kullanarak, gönlünü kullanarak, fatratını kullanarak Kazanacağı bir şeydir. Diyelim ki biri bir Hristiyan ailede büyüdü. Hristiyan olarak yetiştiriliyor, bilgi veriliyor. İslam hakkında yanlış bilgi veriliyor. E, düşmanca bir tavırla öğretiliyor İslam. İslam'a düşman olsun diye yetiştiriliyor. Ama o buluğa erince hiç kimseyi dinlemez. Bu onun fıtratında mevcut çünkü. Hak nedir? Batıl nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Hangi din haktır? diye bir arayışa girer. Çünkü artık kendini aramaya başlamıştır, Rabbini aramaya başlamıştır, yaratılışın gayesini öğrenmeye, anlamaya çalışmıştır. Böyle bir durumda o hakkı gördüğünde ne yapar? Hakka tabi olur. Bu bir gönül meselesi, diliyle bunu söylemesi gerekmiyor iradesiz olarak gönlü o hakkın peşinden sürüklenir. İman zaten bu. Allah'a abdolmayı kabul etmişse bu böyledir. Sonra ne yapar? Gerektiğinde tavrını ortaya koyar. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim der. Diyelim ki bir kişi anası babası Müslüman. Müslüman bir memlekete doğmuş, büyümüş. Ona İslam öğretilmiş. Bu iman etmiş midir? Kesinlikle hayır. Çünkü iman, anadan, babadan ya da atalardan ya da bulunduğumuz memleketten bize miras kalacak bir şey değildir. Bizim kendi çabamızla, gayretimizle onu kazanmamız gerekir. Bu bir aşk, bir muhabbet, iman çünkü bu. Eğer o tercih etmek için hakikati aramıyorsa atalarının dinine uyar. Herkes böyle yapıyor, kimse bana bir şey söylemesin, kimse bana sen yanlış yapıyorsun demesin. Ben de sizin gibi yapıyorum deyip yoluna devam eder. Ama hakikati arıyorsa mutlaka yanlışa yanlış doğruya da doğru demek üzere iman eder ki eğer yanlış bir şey varsa onu kabul etmez, kabullenemez. Tavrını ortaya koyar. O anası babası Hristiyan olan da böyledir. O da eğer derdi kendini bulmak değilse, Rabbini bulmak değilse o da anasına babasına atalarının dinine tabi olur. Atalarının dinine tabi olmak kim olur? İster mümin olsun, anası babası mümin olsun ister Hristiyan olsun o fark etmiyor. İman etmiş olmuyor yani. İmanı kazanması gerekir. Kazanabilmek için önce la ilahe illallah demesi lazım. Sonra Muhammedun Resulullah demesi lazım. La ilahe illallah dediğinde Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Sevilmeye layık olan O'dur. Sevilmek O'nun hakkıdır. O'nun hakkını O'na teslim etmem gerekir. Bununla beraber O, mülkün sahibidir, benim sahibimdir. Bütün varlığın sahibidir. Beni dünyaya gönderip, ebedi hayatımı kazanmam için bana imkan vermiştir. Bunun hakkı, hakikati anlamam için, sirat-i yürüyebilmem için, Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesi için bir de peygamber göndermiştir deyip peygamberi aradığında onu da buluyor zaten. Bulduğunda ona sarılır. Eğer böyle bir derdi yoksa atalarının dinine uyar. Ha benim ana babam müslümandır deyip uymuş. Ha da ya da hristiyandır diye uymuş fark etmiyor. Çünkü kendisi iman etmek için, imanı kazanmak için bir çaba bir gayret sarf etmemiştir. Çaba gayret sarf edince iman etmiş oluyor. Böyle olunca ne olur? Allah onu mutlaka imtihana tabi tutar. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan, imanınızı test etmeden imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Böyle bir şey yok dedik. Mutlaka sizi imtihana tabi tutarız. Ben Allah'ı kabul ediyorum deyince Allah senden şunu istiyor. Şöyle yapmanı istiyor, bunu yapmamanı istiyor. Dediğinde ne yapar? Evet, işittik ve itaat ettik der. Rabbine hemen itaat yoluna girer. Resulüne tabi olma yoluna girer. Yoksa herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz dediğinde bu iman olmuyor. Onun için ne ananın, babanın, mümin, Müslüman olması avantajdır ne de Hristiyan olması dezavantajdır. Aynidir, hiç fark etmiyor. Mesele kulun kendi iradesiyle tercih etmesidir. Allah, biz Resul göndermediğimiz kavme, kişiye azap etmeyiz dedi. Mutlaka Allah bir şekilde Resullerini gönderir, onlara öğretir, hakkı öğretir, hakikati öğretir, imanı öğretir, İslamı öğretir, ihsanı öğretir, kulluğu öğretir ve tercihi tamamen ona bırakır. Eğer göndermemişse bir Resul, bir elçi herhangi bir şekilde bir vesileyle ona öğretmemişse zaten onu sorumlu tutmaz. Göndermemesi de mümkün değildir. Mutlaka gönderir, mutlaka bir şekilde birilerini, bir şeyleri vesile eder ve ona öğretir. Ona o tercihi yaptırır. Yaptığı tercihten dolayı sorumluydur. Eğer önünde şıklar yoksa nasıl tercih edecek? Tercih etme hakkı da olmaz. Mutlaka Allah önüne böyle İslamı koyar, küfrü koyar, hakı koyar, batılı koyar. Bu kurum tercihlenendir. Hak da budur der. Onun gönlüne bu şekilde vahyeder. Nerede olursa olsun o fark etmiyor. O eğer hakın peşinde ise, hakikatin peşinde ise, Rabbini bilme, bulmanın peşinde ise, kendini anlamanın, tanımanın peşinde ise, hayatın gayesinin ne olduğunu anlamanın peşinde ise, Allah'ın muradının kendisi üzerindeki Muradî her neyse onu anlamanın peşindeyse, mutlaka onu öğrenir, onu anlar, bununla beraber gerekeni de yapar ve kazanır. Yok, onun böyle bir derdi yoksa, ataların dinine tabi olur. Anama babama tabi oldum dediğinde, anası babası Müslüman olsun veya gayrimüslim olsun, o fark etmiyor, iman etmemiştir çünkü. Şu andaki Müslüman memleketlerdeki durum bundan ibarettir. Ama Allah imtihana tabi tuttuğunda imtihanın gereğini yerine getiremez ve imanını kaybeder. Çünkü ben iman ettim demekle Allah imanımızı kabul etmiyor. Ne zaman kabul eder? İmtihana tabi tutunca biz de imanımızı ispatlayınca. Evet. Mesela Allah müminleri anlatırken, müminler her şeyden çok Allah'ı sever, Resulünü sever. Allah yolunda cihad etmeyi sever, mücadele etmeyi sever. Allah yolunda çaba, gayret sarf etmeyi sever. Ebedi hayatını, Allah'ın rızasını kazanmak için. Ne buyurdu? De ki, eğer Allah, Resulü ve Allah yolunda cihad etmek, sizin için her şeyden daha sevgili değilse, ananızdan, babanızdan, evladınızdan, evlerinizden, ticaretinizden, her şeyden daha sevgili değilse, belanızı bekleyin. Yani Allah'ı, Resulü'nü ve Allah yolunda cihad etmeyi, çaba, gayret sarf etmeyi, mücadele etmeyi, onun rızasını kazanmak için koşuşturmayı her şeyden çok sevmiyorsan berani bekle dedi. Sen iman etmemişsin. Sen imanla aray ediyorsun. Söz konusu böyle olunca hepsi eşit durumdadır. Hem benim hem anası babası Müslüman olana böyle bir imkan tanır, hem de Hristiyan olana böyle bir imkanı tanır gereğini yaparsa, kazanır, yapmazsa, hangi taraftan olursa olsun, evet, kaybeder ki Allah'ı tercih edememiş. Resulü'nü tercih edememiş, Allah yolunda cihad etmeyi, çaba gayret sarf etmeyi, mücadele etmeyi, onun rızasını, dostluğunu kazanmak için gerekeni yapmadıysa, yapamadıysa kaybetti demektir. Belasını buldu demektir yani. Onun için, her zaman için iki tercih vardır. Kul, ya Rabbini tercih eder, ya da dünyayı tercih eder. Nefsin arzularını, isteklerini tercih eder. Bununla beraber herkes ne der, herkesin ne dediğini tercih eder. Rahatım bozulmasın, herhangi bir fedakarlıkta bulunmayayım, arzularımdan, isteklerimden taviz vermeyeyim deyip onları tercih eder. Eğer bunu Allah'ı tercih edemediyse, neyi tercih ederse etsin, o kaybetmiştir. Ana, babası ister mümin Müslüman olsun, ister Yahudi, Hristiyan olsun, ister müşrik olsun, o fark etmiyor. Onun için herhangi bir avantaj ya da dezavantaj söz konusu değildir. Kazanan kendi çabasıyla, gayretiyle, cihadıyla, tavrını ortaya koyarak, yiğitçe, nefsiyle, şeytanla, mücadele ederek kazanıyor onu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinde tavrını ortaya koymuştur. Düşmanlar da ona saldırır. Başka şeyler onu başka tarafa çeker. O tavrını koyup imanını ispatlaması gerekir. Yoksa mümini olmaz. İmanını ispatlamadan mümini olmaz. Evet. Efendim Selamun Aleyküm Değerli aleyküm. Hocam. Sizi çok seviyoruz. Biz sizden razıyız. Allah Celle Celaluhu da sizden razı olsun. Hocam rüya görüyorum fakat rüyaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece içim tarifi olmayan bir huzur muhabbetle doluyor. Nasıl anlamak gerekir? İyi yayınlar demiş efendim. Evet, manevi olarak uyduğumuzda mutlaka bir şeyler görür, mutlaka bir şeyler müşahede eder, şahit oluruz. Allah ayet-i kerime de öyle buyurdu. Uykunuzda ruhlarınızı alırız. Vakti gelenleri alır koyar, vakti gelmeyenleri belli bir süreye kadar tekrar iade ederiz. Demek ki Allah uykuda ruhları alıyormuş. O anda onlara nasıl bir muamele yapıyor? Allah onlara ne söylüyor? Onlar o anda neyi görüyor? Biz onu bilmiyoruz. Ama mutlaka bir şeyler üzerimizde kalıyor. Yani o ruhtan onun gördüklerinden, yaşadıklarından bir şeyleri Gönüle aksediyor ki o gönlümüzde bir şeyleri e, tadarız. Bu bazen sıkıntı olabilir ama bazen de e, farklı bir muhabbet, farklı bir halal olur. Eğer farklı bir muhabbet, farklı bir güzellik tadıyorsa e, güzel şeyler yaşanmış o anda. Yok eğer sıkıntı yaşanıyorsa sıkıntılı bir durumda yaşanmış demektir. Efendim Özlem Mesut Aydemir Selamun İyi iyi ayınlar selam. Hocamıza selamlar demişler Allah razı olsun, Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah Amin. Efendim bir izleyicimiz Şafilerde çorapsız namaz kılınır mı? İyi akşamlar Allah sizden bin defa razı olsun inşallah Allah, Allah razı, olsun. razı olsun Şafi olsun Şafilik, Hanefilik ya da Malikilik, Hanbelilik bir din değildir, mezhep bazı konular iştihad konusudur. Yani alimlerimiz e, ayetleri, hadisleri, sünneti yorumlarken iştihad etmişlerdir. Kendi ilimlerine göre iştihad etmişlerdir. Birbirlerinden farklı görüşler öne sürmüş olabilirler. Ama aslında e, hepsi aynı kapıya çıkar. Eğer dört mezhebi de hak olarak kabul ediyorsak, bu durumda dördünün söylediği de doğrudur. Biri kılınır dedi, biri kılınmaz dediyse burada bir sorun var. Yani ya kılınır ya kılınmaz. Ya biri doğru söylemiş, biri mutlaka yanılmış dememiz gerekir. Şafii mezhebi Hanefi mezhebinin sonra gelmiştir. Bu durumda yani Şafii, İmam Şafii gelmeden önce namaz kılanlar çarapsız namaz kıldıkları için namazları batılmıyor oldu. Böyle bir şey olur mu? Onun için İmam Şafii öyle söylememiştir. Ne demiştir? Her konuda. İştihat konusu böyledir zaten. Bence bu böyledir. Bana göre bu doğrudur ama yanlış ihtimali olan bir doğrudur. Bana göre doğrudur ama yanlış ihtimali de var. Öteki alimin iştihadı ise bence yanlıştır ama doğru ihtimali olan bir yanlıştır bana göre. Doğru ihtimali de var demiştir. Ne demişlerdir aslında? Çorap giyilmiş olsa takvaya daha yakındır, daha güzeldir demişlerdir. Yoksa çorapsız namaz kılınmaz dese hüküm vermiş olur. Hüküm olabilmesi için Allah'ın onu öyle emretmiş olması gerekir. Allah emretmediği için o hüküm olmaz. Ne olur? İçtihad olur, daha güzel. Yani takvaya daha yakın demek daha güzel olur manasındadır. Onun için İmam Şafii çorapsız namaz kılınmaz dememiştir. Takvaya daha yakındır demiştir. Aynı şekilde e, elin dokunması, temas etmesi de öyledir. Takvaya daha yakın demişlerdir. Ama çorapsız da namaz kılınır. Herhangi bir mahsuriy olmaz. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı olmaz. Namazda herhangi bir eksiklik olmaz. Eğer olsaydı Allah söyler diyor onu. Resulü onu söylerdi günül rahatlığıyla namazımızı kılabiliriz. Biliyoruz ki yani Resulullah Efendimiz'in döneminde değil çorap giyecek elbiseleri yoktu. Bırak çorapsız namaz kılmayı giyecek elbiseleri yoktu. Biraz insaflı olmak gerekir. Biraz genişçe bakmak lazım. Çorapsız namaz kılınır. Şafi olsun, Hanefi olsun veya diğer mezheplerde olsun o farkı etmiyor. Hüküm Olmadığı içindir. İçtihat konusu olduğu içindir. İçtihat konusunda e, her mümin, her bir mezhebe uyabilir. E, rahatlıkla uyabilir. Zaten mezhep kolaylıktır. Dedikleri de budur. Yani gerektiğinde şafi gibi yaparsın, gerektiği hanefi gibi yaparsın, maliki gibi yaparsın. Ki kolaylık olsun. Zorluk olmasın. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurdu. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. Bu din kolaydır. Onu zorlaştırmayın. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar buyurdu. <gülüyor> Zorlaştırınca ne oluyor? Onu ibadetten alıkoyuyor. koyuyor. İbadet yaparken ona ayrıca yük yüklemiş oluyor. Sıkıntı vermiş oluyor. Onun için ne buyurdu? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Yani i̇nşallah kolaylaştırıyoruz. Diğer mezheplere göre bir sorun yoktur. İmam Şafi'ye göre de sorun yoktur. Söyledim. Takvaya daha yakındır demiştir. <gülüyor> Bu da onun kendi iştihadı. Evet. Efendim Sözel Gür Hocam, Kıbrıs'tan hayırlı <gülüyor> anlar Geliyorum. Hayırlı İslamiyetin bütün şartlarına imanımı artırıp geliştirmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle ve sizin yol göstermenizle. Allah sizden razı olsun. Yalnız ahirete imanımı artıramıyorum. Sanırım biraz daha biraz daha uzun yıllar musbet ilimler üzerinde çalıştığım için kafamda bu konu kafamda bu konuyu netleştirmem gerekiyor. Allah'a yakın olmak sanki bana yetiyor. O'nun istediği gibi olmak, O'na abdolmak ve ahirete Rabbim ne uygun görürse O'na razı olmak kafi geliyor. Bu dünyadaki yaşantımı ahiret için tasarlamak, bir yatırım gibi düşünmek kendi açımdan bana samimiyetsizce geliyor. Bu konuda kafamdaki soruları nasıl yanıtlayabilirim? Neye çalışmak gerekir? Tekrar hayırlı akşamlar hocam demiş. Allah razı olsun. Mesela <gülüyor> Mekke Dönemi'ne baktığımızda, Allah Cennete davet ediyor, Cenneti anlatıyor. Aynı şekilde iman etmeyenlere de cehennemle, ateşle onları tehdit ediyor. Ama Medine Dönemi'ne geldiğinde durum değişiyor. Bu sefer eğer siz doğru, güzel yaparsanız Allah sizi sever, yapmazsanız yanlış yaparsanız Allah'ın sevgisini kaybedersiniz. Allah sevmez. İkisi birbirinden çok farklıdır. Küçük bir çocuğa hadi okula gideceksin orada sonra büyüyünce büyük adam olacaksın şunu kazanacaksın, bunu kazanacaksın dersek çocuk bunu anlamaz. Ama çocuğa sana şeker veririm, sana para veririm dediğinde onu okula gitmeye teşvik etmiş olursun. Cennetle müjdeleyip cehennemle e, tehdit böyledir, şekerle. Tabiri caizse e, cennete davet etmektir. Ama Allah sever, Allah sevmez. Kime muameledir? Büyümüş olanlara. Allah'a iman etmiş olanlara. Kardeşimizin aslında hali velinin halidir, müminin halidir. Mümin, veli, Rabbini bilince, Rabbini tanıyınca, Rabbini sevince, Rabbini isteyince artık cenneti de, cehennemi de unutur. Çünkü cennet yedi kat gögün üzerindedir. Ama Allah'ı isteyebilmek için cenneti geçmiş olmak gerekiyor. Cenneti aşınca geride bırakınca Rabbini isteyebiliyor. Yani dünyadan çıkması gerekir. Dünyayı terk etmesi gerekir. Dünyanın sevgisini terk etmek gerekir. Sonra cennetin sevgisini de terk etmek gerekir. Ki Rabbini isteyebilesin. Ona yakın olabilesin. Ona dost olabilesin. Gönel hali dost doğrudur. Ama bu değil, demek değildir ki ahireti ciddiye almıyoruz demek değildir. Rabbimizi ciddiye alıyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkıp Kazanmayı, bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılanmayı istiyoruz. Böyle biri cenneti düşünebilir mi? Düşünemez. Dünyayı da cennetin, cennet için alışveriş yeri olarak değil, Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmak için görmeye başlar ki, o arkada kalır, geride kalır. Onun için ahiretle ilgili herhangi bir sorun, imanla ilgili herhangi bir sorun yoktur bir adım önde olduğu için öyle görüyor kardeşimiz bu görüş doğru görüştü güzel görüştü inşallah böyle devam ederiz Gönlünün bununla meşgul olması da gereksizdir manevi olarak durduğumuz yerin bir hali vardır manevi bir hali vardır mesela kul Rıza makamında durunca dua etmeye utanıyor. Belki birkaç adım ileri gidince bir türlü dua et, etmeye başlar. Veya aşağı gidince dua etmeye başlar. Yani durduğu o makamın bir hali vardır. Manevi bir hali vardır. Manevi bir duruşu vardır orada. Elindeki bir şey değildir. O gönül halidir. O makamdan oraya aksediyor. Sonra Allah başka şeyler yaşattığında bir de bakar ki bu sefer başka bir hal aldı. Allah ona öğretir, Allah ona verir. Bir kul ki Rabbini istiyor. O en büyük istemiştir, istenmiştir. Alemlerin Rabbini istenmiştir. Başka tarafa dönüp bakamaz. Başka türlü hesap yapamaz. Yaparsa kendini kötü hisseder, kendini aşağı inmiş hisseder. Hatta biraz da ihanet gibi hisseder. Allah'tan başka tarafa döndüğü için bu gönül halidir. Allah hepimize inşallah böyle bir gönül hali nasip eder. Ee, kardeşimiz endişe etmesin inşallah. Efendim Mahsum Aydoğan selamünaleyküm hocam selam. Bir kişi eğer hadis hakkında hadislerin <gülüyor> tamamına yakın uydurmadır demesi onu dinden çıkarır mı veya mürted olur mu? Hayırlı akşamlar demiş efendim. Evet onu dinden çıkarmaktan önce, onu akıllı olmaktan çıkarır. Neden? Çünkü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam 23 yıllık peygamberliği boyunca konuşmuştur. Eğer biri 23 yıl boyunca konuşursa kaç cümle konuşabilir? Her bir cümle bir hadistir. Binlerce. En azından bilebileceğimiz binlerce olmuş olur. Bununla beraber her Resulullah Efendimiz'e isnat edilene de hadis demek de doğru değildir. Eğer onu Kur'an'ın ölçüsüne vurmadan kabul edersek bu da Resulullah Efendimiz'e iftira olur ya da yapılan iftirayı kabul etmiş oluruz. Onun için hadisi mutlaka Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz, tutuyorsa, onun bütününe ters düşmüyorsa kabul ediyoruz. Eğer ters düşüyorsa, herhalde bu hadis ayeti nes eder, hükümsüz bırakır da diyemeyiz ki bu küfür olur. Onun için bütün e, toptan olarak kabul etmiyoruz. Zaten hadisçiler de öyle yapmıştır. Yani mesela 10.000 hadisin içinden 600 tane seçmiştir örnek verdim. Ya da 15.000'in içinden 1500 tane seçmiştir. Emin olduklarından. Ötekilerine, demiştir, ötekilerine de zayıf demiştir veya ile ilgili sorun var demiştir. Ama ölçü nedir? Ölçü Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz. Bununla beraber Kur'an onu kabul etti. Bir de onu Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vurmamız gerekir. Nasıl? Allah Resulü'nü anlatıyor. Alemlere rahmet olarak anlatıyor. Alemlere rahmet eğer alemlere rahmet olanın sözüne benzemiyorsa, ona ait olmaz. Yani bir de Kur'an'ın ölçüsünü vurduk, ters düşmese bile alemlere rahmet olanın sözüne ters düşüyorsa, söyleyebileceği şeye ters düşüyorsa, bu durumda onu öyle kabul etmek de doğru olmaz. Mesela Resul Efendimiz şöyle olunca, yani müminleri, lanetleri diyor, haşa! Oldu mu şimdi bu böyle? O mümini nasıl lanetler? Laneti ona nasıl layık görüyorsun? O alemlere rahmet. İnsanlara lanet için gönderilmiş değil. Rahmet olsun diye gönderilmiş. Onun diliyle nasıl mümin'e, Müslüman'a lanet ediyorsun? Evet, ne oldu? Ölçüye uymadı. Yani Kur'an'daki Allah'ın tarifinin tarif ettiği resulün ölçüsüne uymuyor. Eee Kur'an'ın ölçüsüne bir de onun Resulü'nün ahlakının e, maneviyatının gönlünün ölçüsüne vurmamız gerekir. Öyle kabul etmemiz gerekir. Nasıl ki e, bütününe yakını hepsi e, yok mesabesindeymiş gibi muamele etmek yanlışsa hepsini söylenen her sözü de ona isnat edilen her sözü kabul etmek de öylesine yanlıştır. Onun için dengeyi kurmak gerekir. Kur'an'ın ölçüsünü ve onun Resulü'nün hayatının, gönlünün ölçüsünü vurup öyle kabul ediyoruz. Evet. Efendim Konya'dan bir izleyicimiz. Evet. Her mürşid-i Allah'ı Allah zik Allah'ı zikretme yolu yöntemi farklıdır. Bu yüzden Allah'ı çok almak için birden fazla mürşid-i kâmile tabi olabilir miyim? Cevap kesinlikle hayır müşid Kamil deyince sanki sadece böyle zikir tarif ediyormuş gibi zannetmek doğru değildir. Zikir sadece onların her birinin verdiği zikir o gönül bağını kurmak içindir. Gönül bağının kurulması içindir. müşid Kamil bir yol yürüyor. Benimle beraber ustad yolunda, Allah'a vasıl olma yolunda yürüyün diyor. Birine tabi olduğunda onunla beraber yolu yürüyorsun. İki yolu yürüyemezsin. Yani bir anda iki yolu nasıl yürüyebiliriz? Yürüyebileceğimiz tek bir yoldur. Bir müşrikam bile tabi olunur ama zikir olarak evet onun zikrini çektiği gibi bir başkasının zikrini de çekebilir. Ama birine tabi olmuş. Tabiyet birinedir. İkisine iki şey olmaz. Eğer iki olursa gönüldeki muhabbet ikiye ayrılır. Dolayısıyla yolu yürüyemez. Hatta öyle ki tabi olmasa bile, gönlü bir başkasına kaysa bile onun o yolculuğunu durdurur. Onunla beraber yürüyemez, ile beraber yürüyemez. Bir başkasına muhabbeti kayınca, genel olarak Allah için hepsini sever ama tabi olma açısından bir müşidi kamile tabi olması gerekir. Biriyle beraber yürümesi gerekir, gerisi evet, zikrini de yapabilir, sohbetini de dinleyebilir. Nas öyle yapabilir ama birine tabi olup gönlünün onunla beraber olması gerekir kıyamet günü ve burada ayet-i kerimede hepinizi her ümmeti, her topluluğu, cemaati imamıyla beraber huzura alırız. Bu bir kişidir. Yani kiminle beraber yürümüşsen ben de bunlardanım deyip onunla beraber Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Ona tabi olmuşsun. Ona uymuşsun çünkü. Evet. İki olmaz. Bir olması gerekir. Sevmek başka şey. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Veysel Akyol duanız, duamız olsun. Bir olalım biz olalım, yıldız olalım arşta sema edelim efendim demiş. Allah razı olsun. İnşallah. Efendim Muhammed gündüz mahşerde kimler şefaatçi olacak diye sormuş efendim. Evet. Allah ayet-i de buyururdu O gün Allah'ın izin verdikleri müstesna hiç kimse şefaat edemez. O izin verdikleri de hakkı söyler dedi. Hakkı söyler. Asıl şefaat dünyadadır. Dünyadaki şefaat yarım kalınca ahirette devam eder. Tamamlanır yani. Nasıl tamamlanır? Eğer dünya hayatını yaşarken birinin kulluğunu kabul edip sevdiysek, ona tabi olduksa, kulluğunu, onun gibi kul olmaya çalıştıysak, o da Allah yolunda yürüyüp bize kulluğu öğrettiyse, ama yeteri kadar kazanma imkanımız olmadıysa, İmanda tabi olduk, onun gibi iman ettik. Amel itibariyle onun gibi yapamadık. Ya da kurtuluşumuz için bile yeterli olmadı. Bu durumda ona şefaat gerekir. Kıyamet günü şefaat o yarım kalan işe, işin tamamlanması için yapılır. Allah nasıl imkan veriyor? Bu kuluma dünyadayken yardım ettin. Ona kulluğu öğretmeye çalıştın. Allah'ın kelamını öğretmeye çalıştın. Allah'a dostluğu öğretmeye çalıştın ama ömür vefa etmedi, bu kadarını kazandı, yarım kaldı. Bunu tamamlama şerefini sana veriyorum der ve şefaat hakkını öyle vermiştir. Yaptığı işin, yarım kalan işin tamamlanması için. Yoksa istediğine şefaat et demek değildir. İstediğine şefaat et gibi bir şefaat yoktur. Yarım kalan şefaatın, dünyadaki şefaatın tamamlanması içindir. Şefaat zaten şefetin iki demektir. İki, çift. Aynı zamanda şefaat, yani kelime e, manası itibariyle bir de şifa manasına gelir. İki yönlü şifa. Hem dünyaya ait hem ahirete ait şifa olmak. Dünyadayken ona şifa olmuş, gönlüne şifa olmuş. Kur'an gönüle şifadır. Kur'an ile gönlüne şifa olmuş. Sırat-ı müstakimle, kullukla gönlüne şifa olmuş. Öbür tarafta, yarım kalan bu şifayı tamamlar. Çift gönlü e, kelime. Eğer bir ana-baba, kendi çocuğuna bu şekilde yardım ederse, kulluğu ona öğretirse, bu durumda ana-baba evladına şefaatçi olur. Evlat, anasına, babasına öğretirse, onlar da ona uyarsa, onun kulluğunu kabul ederse, Evlat ana babaya şefaat eder. Aynı şekilde bir alime uyanlar da böyledir. Bir veliye, bir müşrik hamile uyanlar da böyledir. Şefaat böyledir. Yarım kalan tamamlanır. Yani dünyada ona yardım etmiş, silah ve müstakimi göstermiş, kulluğuyla örnek olmuş, onu taşımış ama kurtuluşu için ya da kazanması için yeterli olmamış. Öbür tarafta ona bu şefaat hakkı verilir. Yaptığını tamamla diye bu şeref de ona bahşedilir. Evet, şefaat böyledir. Herkes şefaat edebilir ama hangi yolda, kulluk yolunda yardımcı olmuşsa, yol göstermişse, örnek olmuşsa, yapabildiği kadarıyla bu haka sahip olmuş olur. Şefaat de bunun içindir zaten, budur. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Evet. İnsan kendini çirkin bulup Allah'a isyan ettiği zaman ne yapmalı ne düşünmeli? Evet. Bu aslında birçok böyle gencin özellikle ergenlik çağındaki gençlerin yaşadığı bir sorundur. Bu da yanlış anlaşılmadan meydana gelen bir sorundur. Güzel olmayan hiç kimse yoktur. Allah her şeyi uyumlu yaratmış. Uyumlu. Ama bakıyorsunuz ki mesela bir tarafını beğenmiyor, gözünü beğenmiyor ya da kulağını beğenmiyor başlar onu sorun yapmaya. Ya da boyunu beğenmiyor, başlar onu sorun yapmaya. Tek bir yere odaklanıyor. Oysa ki Allah onu uyumlu yaratmış ve güzel yaratmıştır. Güzellik sadece bedenin güzelliği değildir. Güzellik, gönlün güzelliğidir, ruhun güzelliğidir. Gönlün güzelliği, ruhun güzelliği dışarıya aksediyor. Mesela zahiri olarak görürsünüz birini, düzgün görünüyor ama onunla konuşunca sesi bana gelmesin diyorsunuz. Gönlündeki o çirkinliği aksediyor. Konuşmadan belki bunu anlayamayabiliriz. Ama başka birini görürsünüz, zahiri olarak beğenmezsiniz ama konuşunca ne kadar yakın, ne kadar sıcak, ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Bu da içindeki dışarı vurmuş. Ve mutlaka bu böyledir zaten. İçindeki mutlaka dışarı vurur. Kafirin küfrüyü mutlaka dışarı vurur. Onu çirkinleştirir. Yüz itibariyle ne kadar güzel olursa olsun, küfrü onu çirkinleştirir. Mümin de Zahiri olarak ne kadar kendini güzel görmese de güzel değil diyemiyoruz. Güzel olmayan kimse yok çünkü. Onun içindeki o güzellik dışarı akseder, sevilmeye layık olur, sevilir yani. Mesela yaşlı bir gayrimüslimle yaşlı bir mümini yan yana koyun, ikisi birbirinden çok farklıdır. Birinden tiksinirsin, küfründen dolayıdır. Yaşadırsa küfrü çok almıştır çünkü. Ötekin ise böyle hep yanımda olsun dersin, hep konuşsun dersin. Böyle muhabbetle ona sarılmak istersin. Bu da onun imanından dolayıdır, amelinden dolayıdır. Oysaki yüz itibarıyla ikisi de yaşatmıştır, ikisi aynı hale gelmiştir. Ama birine diyorsun sarılayım, öteki ötekine tiksiniyorsun. Küfründen dolayıdır, içindeki küfründen dolayıdır. Bu sadece yaşlanınca böyle değildir. Gençlikte de bu böyledir. Onun için bize düşen gönlümüzü güzelleştirmeye çalışmaktır, güzel olmaya çalışmaktır. O güzellik bizim kendi kazancımızdır. Ama zahiri olarak beden ruha elbisedir, gönüle, maneviyata elbisedir. Elbise düzgün olmayabilir. Önemli olan içindekinin güzel olmasıdır. Zahiri güzelliğe de manevi güzelliğe önem vermemiz lazım, kıymet vermemiz lazım. Eğer manevi olarak güzel olursak Allah'a göre güzel oldu. Eğer Allah bir huli severse, bütün insanlar onu sevmek zorundadır. Bu onların elindeki bir şey değildir. Ama sevmezse, o sevgiye layık olmaz. İnsanlar onun yüzüne gülebilir, onu takdir edebilir, ama içinden onu sevmez, hatta ondan nefret eder. Onun için böyle kardeşlerimizin kendini güzel görmemesi doğru değildir. Özellikle bir de isyan etmesi hiç doğru değildir. Allah ruhundan nef etmiş o güzellik dışarı akseder. Bize düşen, onun tecelli etmesi için, o güzelliğin üzerimizde görülmesi için, onun o güzelliğine bölünmektir. Zahiri olarak halimize bakmak değildir. Böyle baktığımızda çok farklı bakmış oluruz ki, göreceğiz. Eğer kendimizi güzel görmüyorsak, sevilmiyoruz, sevilmeyeceğiz, endişesi vardır. Allah bizi sevince göreceğiz ki bizi sevmeyen kimse olmaz. Özellikle melekler sever. Özellikle Allah'ı sevenler sever. Allah'ın sevdikleri sever. Allah sevsin, hiç kimse sevmesin. Bize düşen kendimizi manevi olarak güzelleştirmeye çalışıp Rabbimizin sevgisini kazanmaktır. İnsanların değil. Ama o sevince sevdirir. İsyan etmek doğru değildir. Allah bizi nasıl yaratmışsa öyle seviyor. Bunu böyle anlamak gerekir. Bu sıkıntından da kurtulmak, kurtulabilmek için Ya Rabbi seni seviyorum. Senin beni yaratmanı seviyorum. Eksiklerimize değil, güzelliklerimize bakmamız gerekir. Kendimizden aşağıdakilerine bakmamız gerekir. Ya hiç Yüzümüzün bir tarafı olmasaydı ne olurdu? Yok mudur öyle insanlar? Yüzü olmayan insanlar vardır. Yanlıştır veya. Herhangi bir şekilde bir organını kaybetmiştir. Bir de böylesi vardır. Bakıp şükretmek gerekir. Şükretme yoluna girmek gerekir. İsyandan kurtulmak için, şeytanın verdiği gözükseden kurtulmak için şükür yoluna girmek gerekir. Efendim izin olursa bir soru beraber inşallah. Tabi. Efendim mira orkun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın izniyle Muhammed hocamız bilgileriyle bizi aydınlatıyor. Fizik dersinde öğrendiğimiz merkez kaç kuvveti ile ilişkilendirerek Allah'a teslimiyet konusunu anlatabilir misiniz? Allah'a tam teslimiyetin son noktasının mirac olduğunu düşünüyorum. Hacda Kabe'nin etrafında dönmemizin Dönmemizin de merkez kaç kuvvetiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Selam ve sevgiler demiş efendim. Aleyküm selam. Allah'a teslim olmayan hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur. Hepsi Allah'a teslim olmuş durumdadır. Allah'a secde halindedir. Bununla beraber bütün varlık Allah'ın kendisine, kendilerine tayin ettiği yörüngede sema eder ve dönerler. Sınırı da Allah koymuş. Onlar asla o sınırı çiğnemezler. Atomdan galaksilere kadar bu böyledir. Ama söz konusu insan olunca durum değişiyor. Onun da bütün vücudu Allah'a teslim vaziyetindedir. Aynı zamanda Allah'a secdededir, itaattedir. Bir de insanın kendi iradesiyle Allah'a teslim olması vardır. Allah yerdekiler, göktekiler, Allah'a secde eder, insanların da bir çoğu dedi, insanların hepsi demedi, çünkü kendi iradesiyle secde etmesi gerekir. Allah her birine neyi takdir etmişse, yani her birinin üzerindeki Allah'ın muradı neyse, hepsi Allah'ın muradını gerçekleştirmek üzere kendi vazifesini yapar, buna beraber bir yürüngede sema eder, sınırı çiğnemezler, yani o kaç dediği durumdan, sınırı vardır, sınırı çiğnemez. İnsanın nasıl secde etmesi gerekir, nasıl bütün varlığın zikrine iştirak etmesi gerekir, o semaya iştirak etmesi gerekir. Zahiri olarak zaten bütün hücreleri, bütün atomları Allah'a secde halinde, sema halindedir, itaat halindedir. Allah insanı her ne için yaratmışsa, Allah'ın muradi onun üzerinde gerçekleşirse, o da. Bütün varlık gibi gerçek manada Allah'a teslim oldu, Müslüman oldu. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşirse nasıl gerçekleşiyor? Allah'a iman etmekle, imanını artırıp saf iman olmakla bu mümkündür. Saf aşk olmakla bu mümkündür. Saf Allah'ın nuru, Allah'ın güzelliği olmakla bu mümkündür. Böyle olunca bütünüyle secde etmiş olur. Bütünüyle Allah'a ayna olmuş olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmiş olur. Çünkü Allah'ın insan üzerindeki muradı insanın Allah'a ayna olmasıdır. Halife olmasıdır. El-Esma'nın üzerinde tecelli etmesidir. Allah ona bakınca kendi isimlerini, güzelliğini görmeyi ister ve o güzelliğini seviyor Allah. Onun için Allah insan üzerinde kendi kendini sever. Bu durumda insan da o güzelliğe sahip olmuş olur. Allah insanın o güzelliğe sahip olmasını sever. Onun için ona velim diyor, dostum diyor. Dostluğun olabilmesi için onun, nurunun bütünüyle tecelli etmesi lazım. Tecelli eden de aynı konumda olması gerekir. Onu ahsetmiş olması gerekir. Yani Allah'ın güzelliğinin ona bütünüyle tecelli edip, bütünüyle onun üzerinde görünmesi gerekir. Böyle olunca her şeyiyle, her zerresiyle Allah'a teslim oldu. Sema, sema etmek ruhun işidir. Ruh zaten sema ediyor. İradesiz sema ediyor. Açtan sema ediyor. Evet, kardeşimizin söylediği gibi kabe sadece onun talimidir. Sema etmenin talimidir. Kabe'nin etrafında sema ederken ne diyoruz aslında? Senin peşinden koşuyorum ya Rabbi. Senin rızan peşinde koşuyorum. Temsili olarak bu Beytullah senin evin senin evinin etrafında dönüyorum. Ama bu beden itibariyle dönüyorum. Ruh itibariyle gönül itibariyle evet, seni tavaf ediyorum. Seni istiyor senin peşinden koşuyorum. Kendi etrafında dönerken de bu böyledir. Her halükarda ne yana dönersen dön, Rabbinin bir şey oradadır. Ayeti tecelli ettiğinde o sema, sema etmekten başka bir şey düşünmez, düşünemez. Kendi etrafında dönerken evet, her taraftan Rabbinin veçini, cemalini müşahede ettiğinden dolayıdır. Bu müşahede olmasa bile bunu tatlığında gene sema ediyor. Tattığı için semay Bir şey görmüyor ama gönül itibariyle öylesine bir semah halinde olur. Evet. Efendim teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah kısa bir aradan sonra birlikteyiz.